بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا وحده لا شريك له واشهد ان محمدا ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد 0916 olacak 2010 Cumartesi Üç Esas Şerhi derslerimizin 15. dersi. Bundan önceki 14 ders sadece sesliydi. Bu ise inşallah bu dersten itibaren görüntülü olacak Üç Esas dersleri. <gülüyor> yani Allah varım zaten 6-7 ders kaldı bitmesine. Bundan sonra görüntülü olacak inşallah. Evet bugün Müellif Rahimoğlu'nun kitabından şerh edeceğimiz kısım şurası. diyor ki fe erkanul islami hamsetun islamın rükünleri 5'tir. Şehadetu en la ilahe illallah ve en Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun resulü olduğuna şahit etmek. Ve ikamus salah namazı kılmak ve itauz zekat zekat vermek ve savor ramazan ve ramazan orucunu tutmak ve haccu beytillahil haram Allah Sübhanahu ve Teala'nın beytini hac etmek. fedailu şehadeti şahadetun delili şimdi bunları tek tek değerlendiriyorum melih rahimeullah ve şahadetu fedailu şehadeti şahadetun delili kavluhu taala Allahu subhanahu wa taala'nın şu kavlidir Şehide Allahu ennehu la ilahe illa hu Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahit şahitlik etmiştir ve melaiketu melekler de şahit etmiştir ve ulul ilmi ve ilim ehli de şahadet etmiştir. Kaimen bil kıstı. Burada kıst adil demek, adalet demek, adaleti ayakta tutarak. La ilahe illahu el azizul hakim. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakîmdir. Ayetin toplu manası Allah, melekleri ve ilim ehli neye şahadet etmiştir? Adaleti ayaktan ayakta tutarak, ondan başka ilah olmadığına şahadet etmiştir. O azizdir, hakîmdir.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 Doğru mu? Din eşittir ibadet. Evet. Zaten dersin ki, dinen. din kelimesi oradan gelir, boyun eğme demek zaten. ibadet zeril olmak. Evet. Şimdi ibadet de ancak iki rükünle hukuku bulabileceği için, sahih olabileceği için bunu ayırmamış haline. <gülüyor> Kişi Allah'a iman etse, Resul'e etmese ibadeti batıl. Resul'e itaat edip Allah'a şirk koşsa, yine ne? İbadeti batıl. Evet. O yüzden buna da diyoruz ki, ibadetin iki rükmü vardır. Nedir? İhlasla mütaba'a. İhlaslı olmak ve mütabaat tabi olmak. İhlastan kasted ibadette herhangi bir şirk olmayacak. riya, küfür bunlar olmayacak. Bu bu yetmiyor. Bu yetmiyor. Bunun yanında ne olacak bir de? Mütabaatla şöyle tabi olmak. Mesela Allah Sübhanü ve Teala ne buyurur? Ve ma umiru illallahi yabdullaha muhlisine leuddin. Bunlar ancak Allah'a ihlas olmakla Allah ibadet etmekle verilen onu halis kılmak demek, ihlas. Halis kılmakla emrolundular. Bu neyin delili? Bu Allah Subhanahu ve Teala'ya ibadette ihlaslı olmanın delili. O zaman bu şart. 1. delil bu. Bir de Resûle müçabeat dedik. Bunun bunun delili ne? Men ahdasa fi hemrina haza ma laysa minhu fehuve lek. Kim bizim bu işimizde olmayan bir şeyi ihdas ederse, Eşrâd'ın hadisi, ona olur reddolunur. Bir insan dese ki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 İhlaslı yapıyorsa mesela bugün bazı mesela kişilerin ihdas ettiği, hiç ibadet olmayan şeyler var. Bunu ne yapıyorlar? İbadet olarak ortaya koyuyorlar. İhlaslılar da adamlar. Sadece Allah için yapıyoruz diyorlar. Ama ne yok? Mutabiat kısmı yok. Tamam Hı. O yüzden bir insan derse ki ihlas ve mutabiat bunların delili ne? iki tane böyle ana delil var. Bir tanesi <gülüyor> ve Bunlar ancak Allah'a ihlaslı olmakla, ihlaslı ibadet etmekle emri Resul'e mutabiat kısmı ise مَنْ اَحْدَسَ ف۪ي اَمْرِنَا هَذَا مَا رَيْسَ مِنْهُ فَقُوَرَتْ Kim bizim bu işimizde olmayan bir şey yaparsa o reddolur. Şimdi bu genel külli imana. Şimdi bu ayet şehadetin delilidir. Hangi ayette o? شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Allah ve melekleri ulul ilim yani ilim sahipleri ne yapmıştır? Şehadet etmiştir. Allah'tan başka ilah yol. Şehadet etmiştir. Şimdi alimler diyor ki buraya dikkat edin. Şehidallahu ennehu la ilaha illahu. Allah şahitlik etmişti. Yanında kimi zikretti Allah Subhanahu ve teala? Meleklerini. Sonra ilim ehlini. Görüyor musun? Yani Allah Subhanahu ve teala nasıl ilim ehlini zikrediyor? Kimin yanında? Kendi gibi azim, en azim varlık. Melekler. Onun yanında melekler, azim varlıklar. Evet. Meleklerin yanında ilim ehli. O yüzden alimler diyor ki bu Allah Subhanahu ve teala'dan ilim ehline tezkihedir. Masumluk babında değil. Yani külli bir genel değer olarak yani. Evet. bir nedir? Teskiyedir. Önemine binaen yani. Tamam evet. Şimdi burada ka imen bilkist. Buraya dikkat edelim inşallah. Burada önemli bir nokta var. Evet. Şöyle yapalım. Bilkist. Sonra ne diyor? La ilahe illahu azizü elhakim. Şimdi diyor ki Allah melekleri ve eli ehli şaharet etmiştir. Neye? Adaleti ayakta tutarak kaimen bir kıs. Adaleti ayakta tutarak o azizdir diye ayetin sonunda hakimdi. Şimdi burası aklınızda kalsın. Şimdi öncelikle diyoruz ki adaleti ayakta tutmak Allah subhanehu ve teala'nın sıfatlarından bir tanesidir. Kaimen bil kız, adaleti ayakta tutmak nedir? Allah subhanehu ve teala'nın sıfatlarından da nasıl Allah gelir, gecenin üçte birinde iner, arşın üstüne istiva eder, yine Allah adaleti ne yapar? Ayakta tutar. Bu da Allah subhanehu ve teala'nın ne? Sıfatlarından bir tanesidir. Evet. Sonra bak ayetin siyakında diyor ki, adaleti zikrettikten sonra diyor ki, El-Azizul Hakim. Buraya çok dikkat etmemiz lazım. Ayetin siyaklığında önce diyor ki adalet, ayakta tutmuşlardır. Sonra o azizdir, hakimdir. Tamam Şimdi ayette aziz geçiyor. Aziz Allah Subhanahu ve Taala'nın isimlerinden birisin. İzzet sıfatı var içinde. Tamam Tabi bu izzet sıfatı zatî sıfatlardandır. Allah'ın sıfatları var. Zati ve fiil olmak üzere. Zati sıfatlardandır.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 Yani biz zahiren baktığımızda biz bu ayeti okusak azizdir, hakimdir. Tamam aziz, hakim. Böyle anlarız biter. Ama bu kadar şey değil. Öyle öyle hikmetli şeyler var ki bunlar. alimler öyle bir istidaret etmişler ki. E, yani belki yüz kere okusan aklına gelmez bu. Ama elim ehli bunların hepsini tahliye etmiş. Evet. Tamam Şimdi bak. Ayette diyorlar ki alimler Allah'ın izzeti hikmetlidir. Çünkü ayette aziz, hakim diyor. Doğru mu? Evet. Buraya kadar anladık.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 Veya bir alim gibi. Alim izzetlidir talebeler tarafından. Bu izzeti bazı ona harama itebilir. Etrafındaki talebeleri kullanabilir. Tabii ki bire itebilir. Etrafındaki talebeleri kullanmaya itebilir. Tamam. Burası maruf. Şimdi kullanın, neden bu böyle? Neden kulların izzetleri onları günah itebiliyor? Çünkü izzetlerinde hakimlik diye bir şart söz konusu değil. Buraya yakalayın. Hakimlik diye. Şimdi şunu yakalasak anlarız aslında.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 Ama hikmet her zaman bulunmadığı için Itebilir. mutlaka itme ihtimali mevcut yani her zaman mevcut. Ancak Allah Subhanahu ve teala böyle değil. Onun izzeti zulme, kötülüğe taşıması diye bir şey zaten söz konusu evvelden olamaz. Halkın. Tamam. Evet. Çünkü onun izzeti hikmetlidir, yerli yerindedir. Çünkü hikmet var şey ifi bir şey yerli yerine koymaktır. Mesela sabeler zulmü duydu. Zulüm hikmetin tam zıttıdır. Zulüm var şey ifi gayri mevdu ehi. bir şeyi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 Şer'i olarak koyduğum anı. Tamam mı? Burayı anladık. Şimdi ahi meselenin bu, tar bu tarafını fıkhettik inşallah. Tamam mı? Şimdi fıkhettiğin zaman zihne gelen birçok şüpheyi veya hava elinden gelen birçok şüpheyi bu ile bu fıkhla defedebilirsin Gerek kendinin kendi başına, zihnine gelen şüpheler gerekse de mukayifler tarafından veya işte Allah inancı veya din inancı zayıf olan insanların zihine gelen şüpheler ve o şüpheleri yönettikleri hocalar. Bunları defetme adına bu kaydı çok önemli. Evet. Tamam Şimdi mesela der ki insanlar, Allah bizden kendisine ibadet neden bizden kendisine ibadet etmemizi istiyor ki bizden? Yani neden istiyor ki? Neden secdeye rükü etmemizi istiyor ki? Yani neden onun için eğilmemizi istiyor ki? Bunu kastırıyor. Neden yani? Egosunu mu tatmin etmek istiyor? Evet. Tamam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 Allah سبحانه ve Teala hakkındaki ilimden uzak olmaktan kaynaklanıyor. Eğer hakikaten kişi Allah hakkıyla tanısı bu şüphelerin hiçbirine kapılmaz. Sadece vesvese bağından şüphe gelir. O da herkese arz olabilir. Onu da anlık zaten ne yapar def eder. Evet. Rasikuna fil ilim diyor. Rasikun rusuk nedir lütfedd? Sabit olmaktır. İlimde rasik olanlar yani hiçbir şüphe onları sallamaz. Elimde de rasik olmak için elim okumak gerekir. Evet. Tamam. Şimdi. Öncelikle deriz ki, en güzel cevap, Allah mesela işte egosunu tatmin etmek istiyor, bizden ne istiyor? İzzetli, koskoca Allah subhanahu Böyle diyorlar. Diyoruz ki bak, birincisi, evvela Allah subhanahu wa ta'ala'nın egosunu tatmin etme diye bir sıfatı yok. Allah subhanahu ta'ala'nın gelme, inme, el, göz, duyma, ilim, kelam, bu sıfatları var. Ama Kur'an'a bak, kitaba bak, sünnete bak, hiçbirisinin egosunu tatmin etme diye bir sıfatı yok. Otomatikmen iptal.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 O yüzden bu getirilen işgal en başından zaten otomatikmen batıl. En başından batıl. Hem tabir sahihse maça 1-0 yenik başlıyorsun derler ya daha başlamadan. Hakim düdüğü çalmadan maça yenik başlamışsın sen 1 sıfır. Çünkü olmayan bir şey üzerinde konuşuyorsun. Zaten olmayan bir şey üzerinde konuşuyorsun. Yani yokluk üzerinde konuşmaktır. Çünkü zaten bu Allah subhanallah tarihinin hakkında nedir? Bir eksikliktir. Evet. Bu tür sıfatlar. Allah subhanahu wa ta'ala zaten egosunu tatmin etme diye bir şeye muhtaç değil. Bu Allah subhanahu wa ta'ala hakkında bir eksiklik. Allah azze ve celle'nin isimleri ve sıfatları kemal mi? Kemal. kemal. Deliller mi mevcut? Yani en güzel isimler Allah'ındır, evet. en güzel misaller Allah'ındır. Bunlar hepsi delil. Peki ego tatmin etmek aslında nedir? Bir eksikliktir. Evet. Çünkü ona muhtaç oluyor. Allah subhanahu wa ta'ala hem isimleri hem de sıfatları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 O yüzden biz Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını inkar edenlere diyoruz ki siz Aslında onlara asıl isim müşebihe midir yoksa muaddile midir, iptal edenler midir? İptal edenlerdir değil mi? Evet. Ama ilk baştan iptal ederken kademe kademe gidiyor. İşte bu kademelikte müşebihedir. O yüzden âlimler diyor ki her müşebihe muaddildir, her muaddil müşebihtir. Her Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını iptal eden aslında müşebihedir. Her de Allah subhanehu ve teala'nın yani isimlerini ve sıfatlarını iptal eder. Neden? Şimdi muaddila yani Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını iptal eden neden etti ahir? Benzeterek ettim. Çünkü dedi ki Kullanacak. el budur. E, Allah azze ve celle'nin eli böyle olmayacağına göre iptal ediyoruz. Bak. Evet. Önce Allah'ın elini, el lafzını kendi eline benzetti, teşbih evet. gitti. Sonra tatile gitti. Yol olarak oradan gitti. Peki yani. müşebbihe bir insan düşünün. O nasıl tatil etti? Dedi ki, Allah subhanehu ve eli var. El, elinde bir manası vardır, o da budur. O zaman Allah azze ve celle'nin eli buna benzer. Evet. Ne yaptı bu? Aynen. Allah Allah'ın hakiki sıfatını iptal etmiş oldu kendi eline benzeri. Yani başka bir sıfat. Tamam. Başka bir evet. sıfat evet. vermiş oldu. Evet. O yüzden her müşebbihe i muaddil'dir, her evet. muaddil de şu müşebbihedir bu. Kaçınılmaz, elbette aksi, aksi mümkün değil, tasavvur edilemez. Adem üzerine konuşmaktır, yokluk. Tamam Evet. Şimdi o yüzden diyoruz ki böyle bir kişi...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 Ayette sadece diyor. Sadece. Sadece alimler korkar. Allah'tan. Doğru. Hakikaten alimlerden başkası Allah'tan korkmaz. Ama hangi korkmaz? Yakşallâhe yakşâ. Yakşâ. İşte böyle. Sonra min ibâdihil ulama. Ayette diyor ki innemme yakşallâhe min ibâdihil ulama. Allah'tan sadece alimler korkar.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 Başka bir diyorlar diyor ki Allah subhanahu wa onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Evet. Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Kim onlar? Bütün müminler. Evet. Doğru değil mi? Şimdi. İkisi de sahih aslında. Şimdi. Ayette yekâfûne yekâfûne geçer. Korkmak. Burada da haşya geçer alimler için. Bu da korkmak. Şimdi Allah e, alimler için ancak Allah'tan al, alimler sadece alimler korkar dediğinde korkar kelimesini hangi kelimeyle kullanıyor Allah? Haşey. Haşey Haş Haş ile kullanıyor. Peki e, onlar müminleri genel olarak içerdiği ayet. Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Hangi kelimeyle Hav. kullanıyor? Kavr. Şimdi arkadaşlar örnek vereyim.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 Sen korkup karşısında senin o ona ne denir? O filme korkmana haşye denir. Haşye ilimle korkmaktır. Evet. Dilde budur. Haşye İlim ilimle korkmaktır. Havf ise Haberli. normal herkesin normal korkabileceği. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani anında diyelim bir adam sana e, karanlıkta hırp evet. yaptı. Tamam bu ani bir korku. ona haff denir. Yani öncelikle bir ilmin yoktu onun öyle yapacağını. Ya. Ama bilerek korktuğun zaman evet. ha, peki alimlerden daha çok Allah Teala'yı bilen var mı? Yok o yüzden Allah diyor ki ancak hmm. ilmen alim Allah'tan korkan alimlerdir. alimlerdir. İlmi olarak korkan. O yüzden mealiler hakkıyla korkan dediği zaman aslında hata değildir çok. Sadece ne vardı? İlmi yönünü kaçırıyorlar biraz. Çünkü ilimle korkmak ilimsiz korkmaktan daha hakkıyla korkmaktır. O yüzden mealiler aslında doğru oluyor, Hata demiyoruz. Sadece işte Arap dili karşılamadığı için Bir de Arap dilinden ziyade Selef'in Fehmi işte burada devre giriyor. Alimler ilmehli bunların hepsini tahlil etmiş. Hepsini. Tamam Yoksa bu sana işgal olur. Sen belki Türkçe mantıklı okursun, oh mealler ne güzel hakkıyla demiş zaten sende işgal Hep yok. Ama ilim talebesi olduğun zaman evet. işte Arapça'da allame de olsan, fehme dönmediğin zaman alimlerin bunların hepsi sana işgal olur. Hepsi. Evet. Sadece sen anladığını zannedersin. Hı. Sadece bu da değil ayetler de değil, hadisler de böyle. Hepsi böyle. Kütüb-i Sitte, Bukhara, Müslim, meal hepsi böyle. Alimlerin fehmine dönmeden hakkıyla anlaşılmaz. Bu böyledir. Allah kaderde bunu böyle yazmıştır. Şimdi durum böyle olunca diyoruz ki e, o yüzden Allah'tan sadece ney alimler korkar? Eğer, neden bunu söyledik biz? Eğer kişi Allah subhanahu aleyhi ve isimlerinin sıfatlarını hakkıyla bilse <gülüyor> yafızların delalet ettiği manaları fıkhetse, evet. o yüzden bu işverlerin hiçbirine kapılmaz. Anlatabiliyor muyum? Ee, sakat birisine diyorsun ki iki ayağı yok koşarak gel. Ne kadar saçmaysa Allah subhanehu ve teala'yla bunu söylemek o kadar daha da saçma. Evet. Neden? Olmayan bir şey üzerinde konuşuyorsun. O sıfat yok. Evet. Tamam mı? Burayı anladık. Akı. Şimdi o yüzden diyoruz ki eğer bu soruyu soran insan Allah azze ve celle'nin izzetinin de hikmetli olduğunu bilseydi bu soruyu sormazdı. Sormaz. Yani Allah Azze ve Celle ne yaparsa yapsın, ne emrederse emretsin hepsi hikmetlidir. Yani bir hikmeti vardır. Yani yerli yerindedir. Bu hikmet bize bazen malumdur, bazen mecbur. Evet. Namazda biz her eyleşimiz, kalkışımızda Allah'a öpverdiyoruz, değil mi? Neden bir tekrüyeden sonra seni Allah Rabbimden emrediyoruz? Ne bileyim? Ama hikmetli. Evet. Değil mi? Hikmetini bildirmemiş Minaasum. Neden 30 Ramazan bir ay, iki ay değil? Yani oruç bir ay, iki ay değil? Neden öyle az dört ekart, beş ekart? Bunun sonu gelmez sorarsan. Evet. Tamam iman İman edeceksin. Tamam İman edeceksin. Çünkü zaten müminlerin vasfı ne? Onlar gayba iman edenler. Tamam Evet. Şimdi biz nice şer zannettiğimizde hayır görüleceğini zaten idrak ediyoruz. Bu şüphesiz. Mesela kişinin hayattaki en büyük değerlerinden bir tanesi, dünya nimetlerinden bir tanesi aslında nedir? Mesela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 çocuğunu aldı Allah Subhanahu taala. Sen de biraz fasık bir, fasık bir insansın yani. Tamam. Kafir değilsin ama yani Müslümanım diyorsun. Dinden çıkacak bir şey de yapmamışsın. Tamam ama fasık, fısk sende de haddi aşmış. Senin ufak çocuğun öldü. Diyelim ki e, taziye, mazeye geldiler. Bir tane de hoca getirdiler birileri yanlarında. Hani bir şeyler anlatsın. Hoca anlattı, kalbini öyle bir işledi ki. Öyle bir işledi ki o andan itibaren tövbe ettim. Bir de oğlunun zaten acısı da var.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 Bir insan vallahi hakimi, fuketse, iman etse hiç bir şüphe kalmaz onun hakkında. Hiç bir şüphe. Neden Allah böyle yaptı? Neden böyle yaptı? Neden bu böyle oldu? Neden ben fakirim? Neden o zengin? E o zengin ama huzursuz adam intihar ediyor. Sen fakirsın, huzurun var. Hanımın hanımın eve gir eve girinde hanımın sana kapıda bir güler yüz gösteriyor, tebessüm. Akşam işten gelmişim bütün yorgunluğumu alıyor. Neden evde İslam huzuru var? Bir soğan ekmek hiç zoruna gitmez yani.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 Ama biz ne yapıyoruz? Allah subhanahu ve Teala'nın hakim ismine inanıyoruz. O adam zengin, onda huzur yok. Ben fakirim, bende huzur var. Aa, tabi mu? Böyledir yani. Bu işler böyle. Onun evi kirada, benim evim var. Ama o kiradaki evinde huzurlu. Ben evim, ev, ev, ya, evim kirada değil ama huzursuzum evde. Ne yapayım ben o evi? O ev ev değildir aslında. Musun? O yüzden... Ee, bunu iyi yakalamamız lazım. O yüzden biz diyoruz ki ve huvel azizul hakim. Hakim, aziz. Tamam. Bu ikisinin birleşmesi kemal üstüne kemaldir. Tamam, tamam. Burayı anladık. Şimdi bir dahi tersi de böyle. Kullarda diyoruz ki izzet var, hikmet yok. Hikmet Ama kullarda hikmet de var bazen. Ama etraf tarafından izzetli değil yani. Nice insanlar var. Belki böyle çok miskin, kimse adamı tanımaz.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 Ama ikisi bulunan insanda mutlak değildir bunlar. Yani mutlak mutlak izzet ve mutlak hikmet değildir. Bunu sadece ediyoruz. Allah Sübhanu ve var. Evet. Tamam? Bu, bu bunun en büyük delili vakıaıdır. Yaşantı. Yani ne bir sallallahu aleyhi ve sellem'de bile insanların en hayırlısı <gülüyor> onda bile e, bazı hatalar görebiliyorsak dünya işlerinde. Evet. Tamam? Mutlak izzet olmadığını otomatikmen bütün mahlukatlarda ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Tamam. Evet. Burayı anladık. Şimdi e, müellifin yeni sözü. Şimdi dedi ki şahadeti zikretti. delini söyledi. Allah'a melekleri ilim ehli şahid etmiştir vesaire anlattı. Şimdi diyor ki manaha. işte bu şahadetin manası şudur: La mebude bi hakkın illallah. Kaç dakika oldu bu arada? 31, 32 dakika. Geçtiriz mi Evet. Şimdi burası çok önemli. <gülüyor> Şimdi diyor ki, burada ha müennez zamiridir. Şahadete gider. Yani şehadetin manası, la ma'bude bi hakkın illallah. Şimdi bu şehadet eşittir, la ilahe illallah. La ilahe, şöyle, Tamam mı? La ilahe illallah kerimesi. Şimdi, bu la, nefi, olumsuzluk, nefi.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 Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bu da dil olarak eksik bir cümledir. Evet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ne olmuş Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla? İşte hangi fiili yapıyorsan onu tamamlar. Su içiyorsan Bismillah diyorsan yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ne? Su içiyorum. Veya Allah'ın adıyla ne yapıyorum? İçiyorum. i̇çiyorum. Yazıyorsan Bismillah dersen Rahman yazıyorum. ve Rahim olan Allah'ın adıyla yazıyorum. yazıyorum. Yani bunu neden örnek verdim? Şimdi dilde böyle e, kalıplar vardır. Bu dünyanın bütün dillerinde mevcuttur.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 İlah'a da biz ne diyoruz? İlah manasına bak. Buraya da yakalayın. İlah'a da ne diyoruz biz? İbadet edilen. Edilen. Onlar ne diyor ilaha? Bak tahta küçük olunca görüyor evet. musun? sıkıntı. İlah'a e, ne diyorlar onlar? Yaratıcı. Halit diyorlar. Yaratıcı. Hakikaten dilde ilahın yaratıcı manası var. İlah'ın ibadet edilen manası da var. Şimdi bize göre ne oluyor? La ilaha illallah. Hı? Allah'tan başka ha hakkıyla, evet. bak şimdi Allah'tan başka evet. aradaki kelimeye söylüyor, hakkıyla ibadet, ibadet edilen yoktur. Evet. Değil mi? Evet. Biz böyle diyoruz. Kelam ehli ne diyor? Allah'tan başka, başka. mevcut olan yaratıcı başka yoktur. yoktur. Evet. O zaman La ilah illallah kelam ehlinin, felsefecilerden bazılarının, ehl sünnete mukayem edenlerin söylediğine göre neymiş akılar? Allah'tan başka yaratıcı, ha, e, yaratıcı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 Bu mümkün. Kelamcılar bize der ki şöyle bir itiraz getirirler. Bir şey mi soracağım? Yani oradaki o kelime eksikliğini nereden getirdik? Bu dilde böyle yani. Dil yapısından. Orada isim. bir tane kendi tabii. Şimdi bu ismidir Habere nerede? Haberi budur işte. Haber lazım. Anladın mı? Haberi bu. Dilde şimdi la la'nın bir ismi olur. Tamam? Bir de haberi olur. Tamam. Burada haberi eksik. Bu dilde bir kural, bu mağrur. Tamam? Haberi eksik. Biz buna işte mebde haber diyoruz. Mebde haber diyoruz. Mesela ilah mevcut, ilah mevcuttur diyoruz. Tamam. Yani bu dilde böyle de. La'nın bir ismi vardır, bir de haberi. İçinde gizli hakikimi. Tamam. İçinde gelelim. bu mariftir. Evet. Şimdi diyoruz ki bakın la ilahe illallah dediğimizde onlar diyor ki biz hakkı alıyoruz. Biz de diyoruz ki biz ne alıyoruz? Pardon. Biz onlar diyor ki biz mevcuda alıyoruz. Biz ne diyoruz? Hak. Hakka alıyoruz. Tamam. Ama iskal burada. Onlar diyor ki biz ilahı, yaratıcı yok, olarak yok. anlıyoruz. Biz de diyoruz ibadet olan. Şimdi yüzde 50 yüzde elli diyelim. Lugat yönünden. E ne yapacağız? O zaman Resul bunu nasıl anlamış? Nasıl anlatmış? Mekkeli müşrikler bunu nasıl anlamış? Evet. Şimdi Mekkeli müşrikler sadece yaratıcının Allah olduğunu biliyorlar mıydı? Biliyor. göre kim yaratı dersen ne diyecekler bunu bunlar? Allah diyecekler. Evet. Burayı anladık. Evet. Şimdi ahir.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 anlasaydı, ne derdi? Layla ilahe illallah der miydi? Demez derdi, miydi? Derdi. Derdi. derdi. Ama demedi. Doğru mu? Evet. Doğru. Peki Allah subhanehu ve teala ayette ne bildirdi? Ece'elel-alihete ilahen vahiden. Onlar bütün bu ilahları tek bir ilah mı kıldılar? Evet. Şimdi bütün bu ilahları tek bir ilah mı kıldılar? Onlara göre bütün bu yaratıcıları tek bir yaratıcı mı kıldılar? Bu mümkün mü bu mana? Şimdi bakın, nebi Senem böyle dediğinde Allah subhanehu ve teala ayette ne buyurdu? Onlar Birçok yani müş Mekkeli müşkilerin diliyle. Ne dediler Mekkeli müşkiler? Bütün bu ilahları tek bir ilah mı kıldı? Şimdi ilah neydi bize göre? İbadet edilen. Felsefecilere evet. göre, kelam ehline göre? Yaratıcı. yaratıcı. O zaman Allah ayette ne demiş oldu onlara göre? Mekkeli müşkiler göre şöyle demiş oldu. Bütün bu yok. yaratıcıları tek bir yaratıcı evet. mı kıldılar? Kıldı bu Muhammed. Bize göre...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 Bu e, eğer böyle olsa yani düşün ki ve Sellem kanı, malı hepsini insanlar la ilahe illallah deyince kadar savaşmakla emin olun. Hepsinin malı kanı helal. Yani düşün ki bunlar e, Allah'tan gayrı yaratıcı olduğuna inanmıyorlardı bu Mekkeli müşrikler. Buna rağmen Allah'tan başka yaratıcı yok demiyorlardı. Savaştılar buna rağmen. Yani böyle bir mantıksızlık olabilir mi? Yani ebeden mümkün değil yani. Tamam, Sünnet'in o yüzden bunu buraya etmesi lazım. Tamam, buraya anladık. O yüzden biz konuşuyoruz aramızda, diyoruz ki Rahman rahmet eden, işte alim bilen, kadir hikmet e, kudret sahibi olan. Ama gel gör ki Allah ne dediğimizde maalesef yani Ehlü Sünnet kardeşler de müşkilat mı yani böyle bakıyor. Cık, olmaz. Allah Allah ne dedi zaman direkt manasını bilmem lazım. A Allah ibadet edilen demektir ama Allah yani mağruf olan o e e, mağruf olan. İlah. O da bizim Allah subhanehu ve teala. İbadet ettiğimiz Allah subhanehu ve teala. İbadet edilendir Allah subhanehu ve teala. Manası budur. Bunu yakalamamız lazım. Tamam. Burayı anladık. La ila illallah. Şimdi bunu aslında konumuzla direkt bir bağlantısı yok. Ama anlama bağımından bunu yazmamız lazımdı. Şimdi müellifin sözüne geçeceğiz. Bakalım müellif ne diyor. Şimdi müellif rahimlu Allah. Ma'na ha la ma'buda bi hakkın illallah.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 Tevhid için hem nefi şart hem de ispat şart. Tamam. Eğer bir insan dese ki Allah yaratıcıdır, bu insan muvahhit mi? Muhahhit değil. Evet. Çünkü neden? Allah yaratıcıdır ama sonra der ki şu da yaratıcıdır diyebilir. Evet. Bir insan dese ki, la ilahe illallah dese, la ilahe dese sussa ne olur? Kafir olur. Evet. Tamam. Eğer Allah'ı ispat etse sadece muvahhid yine olmaz. Çünkü la ilah edese, ilah yoktur dese, ilah yok mu? Evet. Var. Değil mi? İlah var, çok. Bir tane hak ilah var, bir sürü de basi ilah var, yani ilah var. La ilah edese, nefide yetinse kafir olur. Var, yani, i̇spat yani. etse muvahhid olmaz. Ben desem ki, Ahmet bu odaya girdi, bakın Türkçe mantıkla yakalayın, Ahmet bu odaya girdi. <gülüyor> Ahmet'in bu odaya girişini ispat ettim mi, etmedin mi?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 La ilahe kısmı, ilah yoktur. Cemi emmâyu obedû min duûnille. Allah'tan gayr ibadet edilen hepsini nef yeder. İllallah ise, ancak Allah hariç, kısmı ise, musbiten şunu ibadet eder, şey şunu ispat eder, el-ibâdete ibadeti lillâhi vahdehu. Sadece Allah'a ibadeti ne yapar? İspat eder, la-şerîke lehu. Ona ortak yoktur fi-ibâdetihi. İbadetinde, kemâ ennehu leyse lehu şerîkun fi-mûlkihîn. Diyor ki, nasıl ki mülkünde şerik yoksa, ortak yoksa,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 O yüzden rububiyet tevidiyle her zaman uluhiyet tevidini ispatlamıştır. Allah Kur'an'da çok görürüz. Birazdan göreceğiz. Rububiyet tevidini insanların önüne sunuyor. Bak eğer rububiyette beni biliyorsanız ki biliyorsunuz. Ey siz de biliyorsunuz. O zaman ibadete bileyemiyorsanız bu sizin ahmaklığınızdır, cahilliğinizdir, tenarkuzunuzdur. Tamam Buraya yakalayalım o yüzden. Mekkeli müşriklerin rübiyette var mıydı? Vardı. Bak burası çok büyük hata yapıyoruz. Mekkeli müşriklerin eğer rubiyette problemi yok dersen bu müşkilat... Yani bir gün Kur'an'dan adam 30 tane, 100 tane ayet getirir. rubiyet hatalı olduğunu lafında kalırsın. Dersin ki rübiyette asıl ana konular var. Orada iş, hı, müşkilatları yoktu. Burayı vurgu yapın. O yüzden bu işgal yani. Şimdi Mekkeli müşrikler e, Allah'tan gayesinden yardım istemiyor muydu? Ha? İstiyorlar. E peki yardım isteyen neye inanıyor? Onun seni gördüğüne Görme isim sıfat tevhidi değil mi? Evet. Ha? Onun senden bir zararı kaldıracağını inanıyor. Doğru değil mi? Senden yardım isteyen. E zararı kaldıran şey rubiyet, rubiyet değil evet. mi? Rubiyet tevhid ne? Allah'ın pillerinde bile. Ha. O yüzden için. böyle bunu böyle ortaya atarsa bu müşküler. Yani getiriyoruz şu ayetleri. Allah'tan başka yaratıcı yeri göğü kim yarattı desen Allah diyecekler. Ha bak rubiyette problem yok. Bu kadar değil. Rubiyet çok geniş bir yani. O yüzden bunu yakalamamız lazım. Burası hata.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 Şey yok mudur? Sonuçta asıl hatalı yerleri, asıl problemli yerleri uluhiyet, uluhiyet tevhidi. Evet. O yüzden bir sıkıntı yok zaten. Peygamberler hepsi geliyor tek tek. Bak ayetler ne diyor? Ya kavmi urbudullahi min ilahe Ey kavmim ibaret edin Allah'a sadece sizin için ondan başka ilah yoktur. Hepsi buna çağırıyorlar zaten. Uluhiyet tevhidini. Burada bir sıkıntı yok. Tabii ki peygamberlerin davetinin merkezi ne? Uluhiyet tevhidi. Bu <gülüyor> mağruf Tamam Şimdi ahi, burası hem ağabey senin da alakalı. Şimdi la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Peki nasıl Allah'tan başka ilah yok? Bir insan dese ki Allah'tan başka ilah yok bir mandık kafir olur. Eğer içeriğini bilmeden. Direkt mutlak olarak sikrederse mutlak kafir olur Allah'tan başka ilah yok derse. Bir insan okay. dese ki nasıl ya la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur demek değil mi? Kur'an'da bile la ilahe illallah geçiyor. Hayır. Kur'an'da geçen la ilahe illallah mı aradaki kelimeyle beraber?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 Tabii. Yani onun yanı sıra biz Allah'ı tekzip etmiş oluruz. Allah'tan başka ilah Kur yok. Kur'an'da gelen bir ifadeyi yaparsın. Değil mi? Evet. Nasıl biz Allah'tan başka ilah yok diyeceğiz? Allah diyor ki onların bir sürü ilahları var. Ha? O zaman bak eğer hakkı koymazsan buraya mana olarak, i̇badet, mana evet. olarak koymadın mı işte müşkilat. O yüzden eksik. Tamam. Allah'tan başka ilah yok. Yani Allah'tan başka hakkıyla hakkı ilah ibadet, yok. Çünkü evet. Arap dil edebiyatında şurada bir tane haber lazım. Yani la... Ilahın ismi. E zaten şu an Arapça'da öğretiyoruz Yani Bunlar daha iyi fık ileride. Bunlar ilah, ibadet edilen hakkıyla. Çünkü Allah onların taptıkları ilahtır diyor. Bir sürü, bir sürü yani. Bunlar maruf. Şimdi sen Allah'tan başka ibadet edilen yok dediğin zaman, e bugün milyonlarca kişi Allah'tan gayesinde ibadet ediyor. Nasıl yok ya? Bir sürü ibadet edilen yok mu bugün günümüzde? Evet. İbadet edilen neydi? İlah neydi? İbadet edilen. Maruf değil mi? Nasıl diyeceğiz ki Allah'tan başka ilah yok? Bu küfür.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 ya kaldık abi burayı. Şimdi peki şimdi Allah Subhanahu dedi ki ma aqnat anhum ali hetumulleti yeduunemindun illa Allah'tan gayrı evet. e, çağırdıkları ilahları onlara ne yapmadı bir fayda vermedi. Evet. Şimdi bu ayetle la ilahe illallah arasında nasıl cem edeceğiz demin örnek verdiğiniz gibi diyeceğiz ki batıl ilah onlar bizimkisine hak şimdi delil. Allah subhanehu ve teala ne diyor? ذَلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقِّ وَاَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ Diyor ki, Allah subhanehu ve teala, hak olan odur, ondan başka dua ettikleri nedir? Batıldır. Batılın zıttı, hak. Aslında hak işte burada. Tamam O yüzden Allah'tan başka ilah var çok, ama batıl o zaman la ilahe illallahın manası, hak ilah yok. Allah'tan başka, tamam eee o 10 dakika kaldı. Hemen başlayalım. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın eee şimdi müellif rahimeullah şöyle demiyor diyor ve tefsiru hallezi yuwaddihu haquluhu taala. Bu şahadeti bize tefsir eden Allah Subhanahu ve Teala'nın şu kavlidir. Maalesef ahiret. Yani ben Kur'an'da bu ayet kadar la ilahe illallah'ı tefsir eden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 İnneni bera'un mimma ta'budun. Ben sizin taptıklarınızdan neyim? Beryem. Bera'un mimma ta'budun. Bera'un. Bera'un. Tamam. Mimma ta'budun. İlla'llezi fatarani. Ancak beni yaratan hariç. Tamam. Bera'un. Mimma ta'budun. İlla'llezi fatarani. fatarani. Tamam. tamam. Fatar hani. İbrahim kavmine demişti ki ben sizden beraun. Şimdi önce beraun beraetten geliyor. Beraet et e, uzak olmak demek. Bu sıfatı müşebbehedir, mübalağa ifade eder. O yüzden mealde şöyle çevirmek hoştur. Pek uzağım sizden. Bunu çevirmek güzeldir. Evet. Tamam? E, böyle çevirmek hoştur. Çoğu çevirmiyor ama maalesef e, buna vurgu yapmak gerek aslında. Beraun sıfatı müşebbehedir. Beri ondan daha mübalağa ifade eden. Ee, yani uzak oğlu, uzağım, tabi tabiri Tamam Neyden ahi? Mimma tabudun. Bak şimdi. Ben sizin uzan la ilahe illallah'ın ispat kısmımı mı, nefi kısmı mı bu? Nefi kısmı. Nefi kısmı. La ilahe, ne, nerede? İlahen. Şimdi bu hem, la ilahe illallah'ın ispatı var, hem de kelam ehli, felsefe ehli, Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Ne var? Reddiye evet. var. Dikkat edin. Bakın şimdi. Ben sizin taptıklarınızdan neyim? Uzağım. Uzak oğlu, uzağım. Bu ney nefi? Ancak bak ancak kim beni yaratan? Evet. Beni yaratan. Ama bak şimdi yaratana yaratanın neyini örnek verdi ibadetini. Tamam? O yüzden ibadet kısmı var burada. Bakın onlar la ilahe illallah ibadet anlamadılar. Yaratma oldular. Halbuki ne dedi? Beni yaratanı ibadet. Tamam? Burada ne var? La ilahe. Burada ne var? İllallah. Doğru mu? Evet. Bak şimdi. Berâun mimma ta'budun. Ben sizin taptığınızdan uzakam. İlla lezi fatarani. Beni yaratan hariç. O zaman la ilahe illallah. Doğru mu? Evet. Buraya kaldık artık. Şimdi dikkat edin. İşte bu tam olarak la ilahe illallah'ın manasıdır. Tam olarak ayette geçen deraun dedi ki sıfatı müşebbehe. Müşebbehe. Müşebbehe. Şimdi sonra bakın İbrahim aleyhisselam ne diyor? Allah subhanehu ve teala pardon ne diyor? Cealehe kelimeten bakiyeten fî akabihi ve leallehum yercihun onu arkasına bir kelime olarak bıraktı. Yani nesline, toplumuna, zürriyetine neyi bırakmış? Bunu bir kelime olarak bırakmış. Doğru mu? Evet. Demek ki bütün insanlara neyi bırakmış İbrahim Aleyhisselam? La ilahe illallah. Bırakmış. Herkese. Şimdi bak şimdi. Diyor ki ce'alaha kelimeten. Onu bir kelime olarak bıraktı. Demek ki İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen müşriklere de değil mi? Biz Müslüman olarak neyi anlatmamızı? La ilahe, la ilahe illallah. Demek la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka yaratıcı yokmuş. Bak sizin onuza. uzağa. Yakaladık mı burayı? Bakın dikkat edin. Sonra ne diyor? Ce'alaha kelimeten. Bu sizler noktayı yakalayın. Kelimeten. Onu bir kelime olarak bıraktı. Biz ne diyoruz? Tevhid kelimesi. Evet. Ya. Şimdi anladık mı burayı? Evet. Burası bakın çok ince bir nokta. <gülüyor> Şimdi ayette geçen kelime hangi kelime? Bensin tatlıklarınızdan uzağım ancak beni yaratan hariç. Evet. Burada bir işgal var onu çözelim dersi hemen bitirelim inşallah. Yetişecek mi abi? Beş Kaç dakika. dakika? Beş dakika. Tamam. tamam. <gülüyor> Kelimeten. Şimdi İbrahim aleyhisselam diyor ki onu bir kelime olarak bıraktı.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 Kur'an'da veya sünnette veya mutekaddim selefte, ilk dönem seleflerinde kelime lafsını gördüğünüz zaman tek bir şey anlayacaksın. O da ne? Cümle. Cümle. Kelime tek tek kelime olarak sonradan Aynen. insanlar anlamıştır. Nahivciler, dil, dil bilimciler bunu koymuştur. Evet. Yoksa Kur'an ve sünnette Resul dese ki şu kelime bu kelime, Allah dese ki kelime, bak ayette gibi, hemen ne anlayacaksınız? Cümle, Cümle anlayacaksın. Çünkü Kur'an sünnet dilinde Ve selefin mutekaddiminin ilk döneminin dilinde kelime nedir? Cümledir. Cümle için kullanılır. Şeyhul İslam İbni Teymen dediği gibi. Eğer kelime duyduğunuz zaman cümle anlayacaksınız. Mesela nebisa sana ne diyor? Kerimetani, hafifetani, alellisani, feqiletani fil mizan. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. Diyor ki iki kelime vardır ki dile kolay, dile hafif, mizanı ise ağırdır. Nedir? Subhanallahü ve bihamdihi Subhanallahü'l-Azim. Şimdi Subhanallahü ve bihamdihi bir cümle. Subhanallahü'l-Azim ne? İkinci cümle. Bir sürü kelimeler var. Ama Nebisa Sen bunlara ne yaptı? İki kelime dedi. Anladın mı? Yine Allah Subhanahu ve Teala buna ne? İki kelime dedi. İbn-i Abbas'a ne dedi Nebisa Senem? Ben sana kelimeler öğreteceğim. Ne öğretti? Bir sürü cümle öğretti. Sadece işte Allah'tan kork, yardım istediğin zaman Allah'tan iste vesaire. Bir sürü cümle saydı. Ama ne dedi? Sana kelimeler öğreteceğim. Ne öğretti? Cümleler.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 kelime gördüğünüz zaman ne anlayacaksınız? Cümle. Cümle. Cümle. Cümle. O yüzden biz diyoruz ki alimlerin de kitaplarındaki kelimeleri ancak kim fık eder? O yüzden bugün mesela insan mesela. E, işte diyor ki şu alim şuna kafir demiş ben de kafir derim. Şu alim şuna şöyle demiş ben de buna böyle derim. Bu böyle değil bu kadar basit değil. Muttafakun aleyh desen ne anlarsınız? Bukhari Müslüm mü anlarsınız değil mi? Mesela e, Hanbeli mezhebinin bazı kitaplarında Muttafakun aleyh dediği zaman Bukhari müslim ve Müsnep kasteder. E i̇şte bunların hepsini yakalamak başlı başına bir fıkı. Bunlar işte alimlerin kitaplarına dönmeden hiç biri fık edilmez. Hiç biri. Evet. Tamam? Mı? Hep, hep bildiğini zannedersin sen. Kurandan sünnetten bir sürü ilmi şeyleri bir dakika mı kaldı? Bir bir buçuk dakika kaldı. Tamam. E, hemen bitirelim o zaman. Evet. E, şimdi Elif Rahimullah şöyle diyor, e, devam ediyor ayetleri getiriyor. Hı. Kul كل يا أهل الكتاب ده كي أي كتاب هاي ila kelimetin. Bir kelimeye gelin bak. Yine kelime geçti. Ne? ناي سواهن بيننا وبينكم. ببضعة دقائق متبقي. سواهن بيننا وبينكم. بزمننا سنا نمزد، ارتكب كلام كلمة يعيرن. ortak olan kelimeye gelin. Ne dedi? ناي ناي ناي ناي ناي ناي ناي ناي ناي ناي ناي ناي ناي ناي ناي ناي ناي ناي ناي ناي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 Dil mi abi? Buna rağmen neden la şirkededi? Tehdit babından. Bu dilde mağruf. Bitti mi? Yarım dakik. Yarım dakik. E, e tamam. Sonra diyor ki ve delilu şahadeti anne Muhammeden Rasul'a Muhammed'in Allah'ın Rasul'u olduğuna şahid. Evet. Lakin caykum Rasulum nefslerinizden size bir Rasul gelmiştir. Tamam mı? Ee, üzerinize e, haristir, düşkündür, müminlere karşı rahimdir. Sonra şahadetin başka bir de şahadetin manası nedir? Resulün verdiklerini tasdik etmek, kabul etmek, arz etmek. Allahu